Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şemaili şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini görenlerin nazarında büyük görünürdü. Ne kadar istese de hiçbir kimse görmezlikten gelerek ona hürmeti terk etme gücünü kendinde bulamazdı. Mübarek yüzü hafif yuvarlak ve dolguncaydı. Rengi pembe beyaz olup Ayın 14'ü gibi parlardı. Boyu, ortadan uzunca, çok uzundan da kısacaydı. Orta boyluydu. Mübarek başı büyükçeydi ki, onun idrak gücüne delalet etmekteydi. Mübarek saçları, kıvırcıkla düz arası, hafifçe dalgalıydı. Yeni yıkanmışken, kolayca şekil alabildiğinde, saçlarını sağa ve sola ikiye ayırırdı di ise ayırmazdı. Mübarek saçını salı verdiğinde kulak yumuşaklarını geçerdi. Mübarek alnı genişti. Kaşları yay gibi ince, uzun ve düzgündü. O şekildeki hiçbir tüy diğerini geçmiyordu. Mübarek kaşları birbirine yakın olmayıp oldukça mükemmeldi. Mübarek kaşlarının arasında bir damar vardı ki Allah için kızdığında, o damar şişerdi. Mübarek gözleri irice olup, kudretten sürmeliydi. Siyahı çok siyah, beyazı da çok beyaz olup, akında hafif pembelik karışıktı. Mübarek burnu hafifçe uzun olup, ucu inceydi. Burnunun üzerinde öyle bir nur vardı ki, iyice bakmayan kişi, sahip olduğu nurdan dolayı, ortasını çıkıntılı zannederdi. Mübarek sakalı çok gür ve büyükçeydi. Mübarek yanakları düz olup, çıkıntılı değildi. Mübarek dişleri çok keskin ve parlak olup, üst dişlerinin arası hafifçe açık idi. Mübarek boynu, gümüş gibi güzel ve parlaktı. Düzgünlük ve doğrulukta sanki tasvir gibiydi. Bedeni mutedil bir şekilde etli olup, sarkık değildi. Karnı, şerifleri ve göğsü şerifleri, birbirine eşit konumdaydı. Omuzlarının arası genişti. Kemiklerinin eklem yerleriyle, omuz başları inceydi ki, bu onun mükemmel kuvvetinin deliliydi. Yürüdüğü zaman meyilli ve engebeli bir yerde yürürcesine, ayaklarını sürtmeden sertçe kaldırıp, geminin suda akışı gibi yürürdü ve yokuştan iner gibi sallanırdı. Bir tarafa bakarken, sadece mübarek başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Mübarek göz uçları yere doğru eğik olup, vahiy bekleme anı dışında yere bakışı, göğe bakışından daha uzun olurdu. Asabını önünde yürütür, arkamı meleklere bırakın buyururdu. Son derece tevazuundan dolayı, karşılaştığı kişiye önce kendisi selam verirdi. Mübarek sırtında bulunan iki kürek kemiği arasında, peygamberlerin sonu olduğunu gösteren nübüvvet mührü vardı. Hülasa, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömerdiği, en açık gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısıydı. Kendisini ilk defa görenler heybetine kapılır fakat tanıyıp dostluk kuranlar onu çok severlerdi. Hasılı, fahri kainat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri kamaştıracak şekilde nurların nuruydu. Onu tarife çalışanlar ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibi bir zat görmedik derlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah ahirette kavuşmak nasip olur. Büyüklerimizden duyduğumuz duaları bizler de paylaşıyoruz ya, Peygamber aleyhisselamın sancağı altında toplanmak, buluşmaktan bahsedilir. Hep amin deriz ya. Biz de öyle dua edelim. İnşallah yüz yüze görmek nasip olur. Buradan gitmeden önce en az bir kez rüyamızda görmek nasip olur. O yüzden salavatı mutlaka hayatımızın baş köşesine koyalım. Unutmayalım, gevşeklik yapmayalım. S-A-V yazmayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem yazalım. Eyvallah. Birazdan mucizelerinden sekiz tanesini aktarmaya çalışacağım sizlere. İlk önce Peygamberimiz dediğimizde aleyhisselatu vesselam ne aklınıza geliyor Halil İbrahim sofrası dinleyicilerinin demiştik. Bakalım başlayalım. Tek bir kelime Almanya'dan selamlar abi demiş. Eyvallah. Merhamet Peygamber Efendimizi duyunca diyor Aleyhissalatu vesselam. Merhamet aklıma geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Kavacık'tan şoför Özgür kardeşimiz alemlere rahmeti aklıma gelir diyor. Teşekkür ediyoruz. Ve aleyküm selam küçük çekmece'den Adem Ceylan. Benim aklıma diyor hoşgörü geliyor. Allah razı olsun. Tek bir kelime alıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam dendiği zaman aklınıza en fazla ne geliyor? Şu eşittir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eyvallah bekliyorum. İbrahim abi soframız bereketli olsun inşallah demiş Allah razı olsun. İlk aklıma gelen diyor Nacieddin Duran abimizin olmasaydı olmazlık demiş. Teşekkür ediyorum. İstanbul belik yüzünden her gün dinliyorum demiş. Şu aralar Siyer okuyorum, hep sabır aklıma geliyor, sabretmek aklıma geliyor demiş. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar, Hollanda'dan dinleniyorsunuz, sağ olun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dendiği zaman lütuf kelimesi aklıma geliyor. O bir lütuftur bizlere demiş. Teşekkür ediyoruz. Önceleri sıkıcı geliyordu, bu nasıl program diyordum. Ama sorun bendeymiş. Şimdi severek dinliyorum. Çünkü yaşantımda biraz düzelme var demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aklıma demiş bir başka dinleyicimiz, aşk geliyor. Allah razı olsun. Efendim, abim nasılsın demiş. Allah razı olsun. Aklıma sevgi geliyor demiş. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, saygısı sevgisi geliyor demiş bir başka dinleyicimiz sevgi aklıma geliyor demiş dünya lideri aklıma geliyor demiş bak bir delikanlı kardeşimiz aleykümselam dünya lideri evet bursadan paketçi Furkan kardeşimiz aklıma gelen diyor ahlak yani ahlakların en güzeli güzel ahlakın alameti diyor teşekkür ederiz. Diğer bir dinleyicimiz yol gösteren demiş değil mi? Rehber eyvallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyince aklıma güzellik geliyor demiş bir başka dinleyicimiz. Benim aklıma bizlere kardeşim dediği geliyor değil mi? Bir gün kardeşlerimi özledim buyuruyordu. Etrafında sahabe efendilerimiz var. Efendim biz sizin kardeşiniz değil miyiz? Siz benim asabımsınız. Benim öyle kardeşlerim var ki onlar beni görmedikleri halde beni özlerler. Acaba bizden mi bahsediyor? Kardeşim diye bizi düşünen uzaklara doğru bakıp da böyle dalan bir insan bir muhterem sallallahu aleyhi ve sellem. Neden bizi Acaba o güzel gözlerini uzaklara diktiği zaman bize kardeşim deyip de biraz daldılar acaba. Bizim bugünlerimizi Allahu Teala kendisine gösterdiği için mi? Yaptığımız yanlışları, bir türlü müessesi haline getiremediğimiz şu kardeşliği mi? Acaba, eyvallah teşekkür ediyoruz. Nereden geldik buraya? Heh. Bizlere kardeşim dediği aklıma geliyor demişti. Avcılardan bir dinleyicimiz ahlak geliyor demiş. Baştan aşağı ahlak geliyor demiş. Adalet demiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz denince aklıma adalet diyor. Bir başka dinleyicimiz ümmetine olan sevgisi demiş. Ya eyvallah. Sefaköy'den Oktay güzel ahlak aklıma geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Emin geliyor demiş Sultan Bey'inden kardeşim. Emin yani güvenilir olması geliyor. Ne güzel. Hatta öyle bir vasıf üzerindeydi ki onu beğenmeyenler, nasipsizler bile, düşmanlık yapanlar bile şunu diyemiyorlardı. Bu zat yalan mı söyledi? Hayır. Vallahi ben onun bir yalanına şahit olmadım. Hangi emanet verilirse verilsin. O emanete sahip çıktığını da biliyorum diyordu ama yine de inanmıyorlardı. Nasıl bir durumdur bu? Düşmanınız bile sizin güvenilir olduğunuzu, emin olduğunuzu söylüyor. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Kırıkan Hatay'dan bir mesaj var. Yine aynısını yazmış, tevafık olmuş. El Emin aklıma geliyor. Yunus Emre kardeşimize selamlar Hatay'a. Efendim, iki cihanda da müminlerin önderi aklıma geliyor demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Güvenilir bir insan olmak ve hep iyiliği tavsiye etmek geliyor demiş. Teşekkür ederiz. Benim aklıma önderimiz geliyor demiş. Allah razı olsun. Olmasaydı olmazdık aklıma geliyor demiş. Aleyküm selam, teşekkür ederiz. Efendim, tevazu aklıma geliyor demiş. Mahmut Koçak, tevazu. Bunların aslında birçoğunu konuşmak lazım değil mi? İster misiniz? Bir gün bir özelliğini, bir gün bir özelliğini konuşalım. Kendisinde ne vardı, bizde neler eksik diye. Onun şefkatini, merhametini, liderliğini, güvenilir olmasını. Bunları bir ayrı ayrı konuşmak lazım. Sanki siyerdeymiş gibi. Teşekkür ediyoruz. Zeytinburnundan, Kader hanım kardeşimiz benim de aklıma Şevkat geliyor demiş. Teşekkür ederiz. İbrahim abi sizleri severek dinliyoruz Sultan Gazi'den demiş bir kardeşimiz. Efendim anıldığı zaman diyor Efendimiz Aleyhisselam hasret ve özlem geliyor aklıma. Maslak'tan Dursun abimize selamlarımızı iletelim. Ümmetim ümmetim deyişi ilk olarak aklıma gelen bu demiş. Mahmut Köseoğlu teşekkür ediyoruz. Sefaköy'den doğan sünnet aklıma geliyor. Sünnet-i seniyeler aklıma geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Almanya'dan Hasan Gergin, merhametli olun sözü aklıma geliyor demiş. Eyvallah. Almanya selamlar. Edibe kardeşimle seni dinliyoruz demiş. Allah rızası için seviyorum, öğrendiklerimi anlatıyorum, o da seni dinliyor demiş. Zeytin burnundan Halime kardeşimiz teşekkür ediyoruz. En iyi insan aklıma geliyor demiş İsa Bursadan yazmış bize aleykümselam en iyi insan olduğu aklıma geliyor demiş. Zeytin burnundan Seda kardeşimiz benim aklıma hürmetine yaratılan kainat geliyor. Evet hürmetine yaratılan kainat geliyor teşekkür ederiz. Mükemmel oluşu geliyor demiş. Bir kardeşimiz, bakın her bir kardeşimiz neredeyse değişik şeyler söylüyor. Başakşehir'den Nas hanım kardeşimiz demiş ki, benim aklıma Kevser geliyor. Bakın hiç mesela bu programı çalışırken gündüz, program başlamadan önce aklıma gelmemişti. Bak ne güzel. Allah razı olsun. Sizler bu kadar gönlü zengin insanlarsınız. Bir başka dinleyicimiz, İzmit'ten Meryem hanım kardeşimiz yazıyor, sabır demiş, sabrı yaşaması ve tavsiye etmesi. Suat kardeşimiz yazıyor, dost doğru olması demiş, mütevaziliği geliyor demiş, Allah razı olsun. Aklıma diyor bir başka dinleyicimiz, rahmet peygamberi geliyor, kendine yapılan kötülükte bile dua etmezdi demiş. Benim aklıma diyor bir başka kardeşimiz, Günahkar ümmetine şefaati geliyor demiş. Allah razı olsun. İnşallah o şefaat de bizlere nasip olur. Yine benim aklıma Allahu Teala'nın Celle Celaluhu ona kulum demesi geliyor. Ya çok teşekkür ediyorum. Diğerlerini inşallah ikinci bölümde sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınız halen gelmeye devam ediyor. Tek tek okumaya çalışacağım süremiz yettiğince. Şimdi sizlerle paylaşmak istediğim bir mevzu var. O da şudur. Aslında siz bunlara yabancı değilsiniz. Ama koşturup dururken bazı şeyleri ıskalayabiliyoruz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cidden emsalsiz bir hayatı vardı. Yüce bir ahlakı vardı. Dost, düşman... Herkesin takdirini kazanmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Rabbimiz Celle Celaluhu birçok ayetinde kendisine hitap ediyor. Kitap kendisine iniyor. En önemli örneğiniz şu zattır buyuruyor. Habibim buyuruyor, sevdiğim, sevgilim buyuruyor. Bu zatı muhterem nasıl benim gibi, nasıl senin gibi olabilir? Evet insan, evet bir baba, bir yönetici, bir fani. Bunlar ortak noktalarımız. Ama Allah indinde değeri nasıl sıradan olabilir? Birilerinin dediği gibi. Thomas Karl isminli bir yazar var. Batılı bir araştırmacı. Bu kişinin eserinin başında çok garipsediğim ama çok sevdiğim bir yazısı var. Nasıl başlıyor? Bir giriş, girişini sizinle paylaşayım. Diyor ki, başında taç bulunan hiçbir imparator, kendi eliyle yamadığı hırkayı giyen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem etkisi kadar hürmet görmemiştir. Bakın, bir gayrimüslim batılı araştırmacı diyor bunu. Kendi söküğünü diken, yamalı hırka giyen birisi, ama başında taç bulunan hiçbir imparatorun gördüğü hürmet kadar hürmet görmemiş. Kendisine öyle şeyler verilmiş ki, çok müstesna özel bir mevkisi var. En önemli mucizesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Değerli kardeşlerim, bazı olaylar yaşanmış, insanın tüylerini diken diken eden olaylar. Hepsinin şahitleri var. Hepsi de hadis bakımından kuvvetli hadisi şerifler. Birazdan bir amanın gözlerinin açılmasına, şakkul kamer hadisesine yani ayın ikiye ayrılmasına, hurma salkımının kendisinin yanına gelip selam vermesine, Umeyr bin Vehb'in hain planının Allahu Teala tarafından kendisine bildirilmesine, Efendim, ağaçların Allah Celle Celaluhu'nun Resulü Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e itaat etmesi, ağacın kendini sürükleye sürükleye yanına gelmesi, kabir azabı gören iki ölünü hakkında bilgiler vermesi, bir dal dikmesi, yaş bir dal dikmesi, parmaklarının arasından su çıkması, yaptığı duanın kabul olması, Yine Allahu Teala'nın izniyle yaptığı dua ile yiyeceklerin bereketlenmesi. İnşallah bunları sizlerle konuşmaya. Bugün peygamberlerin sonuncusu olan ve insanların en şereflisi olan sallallahu aleyhi ve sellemi az da olsa hatırlama günü. İnşallah sizin bu konudaki takip ve düşüncelerinizi bekliyorum. Kendisiyle aramızda çok uzun yıllar var. Bunu kabul etmek lazım. Asırlar asırları kovalamış. Lakin o zamanlardaki mücadele, şimdiki mücadeleyle tarz olarak bazı değişiklikler gösterse de aynı. O zaman da iyiliği anlatmaya çalışmış. İyileri daha iyi olmaları için, sayılarının artması için uğraşmış. Bugün de Buna benzer çabaları birçok insandan görmek bizi mutlu ediyor. Ama bizi üzen kendisini de üzmüş. Bizden daha fazla üzülmüş, emin olabilirsiniz. Kendisinin güvenilir olduğuna inanmışlar. Evet yalancı değilsin. Ben size şu tepenin ardından bir düşman ordusu, atlılar geliyor desem bana inanır mısınız? Evet inanırız. Peki niye inanmıyorsunuz? Allahu Teala birdir, eşi ve benzeri yoktur. Ben de onun hem kuluyum, hem de Resulüyüm. Size ben hayrı anlatmak için geldim. Hayır, buna inanmıyoruz. Günümüzde de bunlar yok mu? Aynı şekilde ben inanmıyorum. Ben inanıyorum ama şu şekilde inanıyorum. İşime gelen kısımları bu. Bu devirde bunun olmayacağına inanıyorum gibi. Bugün de aynı şeyler olmuyor mu? O zaman kalbi taşlaşmış insanlar vardı. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Bugün de yok mu? Ama o zaman birçok insan, hayatlarını başka insanların, hayatlarına renk katmak için, onları doğru yola getirmek için, örnekler vermek için çabalamışlar. İşte bu konuda biz çok tembeliz. Maalesef bu konuda adım atamıyoruz. Çok fazla uyuyoruz. Çok fazla zevkimize, Kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz, ödün vermiyoruz bir şeylerden, birilerinin bir şeyleri düzeltmesini bekliyoruz. Ama o zamanlar öyle değildi. Değerli dinleyenlerim, bir iki tane mucizeden bahsedelim, sonra tekrar mikrofonu size uzatalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir tanesi, hadis-i şeriflerde geçen, Osman bin Huneyf radıyallahu anın anlatımıyla olan bir mucizedir ki bir amanın gözleri açılmıştır Allahu Teala'nın dilemesiyle. Bir gün gözleri görmeyen bir sahabe Peygamber Efendimizin alehisselatu ve selam yanına geldi. Dedi ki: Ya Rasulullah, Allah'a dua edin de gözümdeki şu hastalığı gidersin, olmaz mı? Gözümün görmüyor olması bana çok zor geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey kardeşim, dilersen sabret. Zira bu senin için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen kişi, Ya Resulallah, Beni elimden tutup götürecek kimsem yok. Bu hal bana çok zorluk veriyor. Lütfen gözlerimin açılması için dua buyurun. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam su kabını getir ve abdest al. Sonra Allah rızası için iki rekat namaz kıl dedi. Ve ardından Allah'ım rahmet peygamberi olan Nebin Muhammedle, sallallahu aleyhi ve sellem onun hürmetine senin zatından diliyor ve sana yöneriyorum. ''Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl'' diye dua et, buyurdular o zata. Osman radıyallahu an diyor ki, ''Vallahi biz henüz ayrılmamıştık, aramızdaki konuşma biraz uzamıştı.'' Derken o gözleri görmeyen zat, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına geldi. Sanki onda daha önce hiçbir rahatsızlık olmamış gibiydi, tamamen iyileşti. Burada çok ince bir mana var. Bunu yanlış anlamalara müsait hale getirmeye çalışanlar var. Bir şeyi yaratan Allahu Tealadır. O zatın gözlerini açan elbette ki rabbimizdir. İsa Aleyhisselam bir gün ölüleri diriltme karşısında eğer böyle bir şey yaparsan, biz senin dinine gireceğiz demişlerdi söz mü dedi Allahu Teala'ya dua etti ölüler dirildi o zaman başladılar İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyor hayır dirilten öldüren mucizeleri gerekli kılan insanı nefes aldıran istediği anda öldürecek olan ol dediği olan sadece Allah celle celalühudur Bunlar sadece mucizelerdir. Ama neden bana vermiyor? Neden sana vermiyor? Çünkü çok önemli bir zatı muhterem sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ne buyurdular? ''Ya Rabbi'' diye dua edeceksin. Rahmet peygamberin olan, göndermiş olduğun peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Ben geldim, onun hürmetine senin zatından istiyorum. Kimden istiyor? Allahu Teala'dan istiyor. İşte böyle bir mucize gerçekleşti. Daha önce anlatmaya çalıştım ya İsa aleyhisselamdan istedikleri gibi bir gün Mekkeli müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Aralarında onun yanına gitmeden önce konuştular. Öyle bir şey isteyelim ki rezil olsun. Geldiler, sen bize bir mucize gösterebilir misin? Allah-u Teala'nın izin verdiği kadar mucizeler olur. Ben kendi başıma bir şey yapamam dedi. Biraz daha ilerletmek için dediler ki, Şuradaki ayı görüyor musun? Yar bakalım o ayı ikiye. Dua etti. Herkesin kalbi çatlayacak derecede ve kilometrelerce ilerideki insanların da göreceği bir şekilde koca ay ikiye bölündü. Biri sağa, biri sola. Bir parçası Ebu Kubeys Dağı'na, diğer parçası, parçası da Kuayyıkan Dağı tarafında görüldü. Hepsi şaşırdılar. Bu da bir büyü dediler. Aralarından bir tanesi dedi ki, ben dedi bu işi biliyorum, nasıl yani? Bu bir büyüdür. Şimdi bunun büyü olup olmadığını nasıl anlarız biliyor musunuz? Nasıl anlarız? Bu bizim gözümüze bir perde verdi ya uzaktan gelenler vardır. Kervanlar vardır. Sorarız. Öyle ya onlar kör değil ya görmüşlerdir ay ikiye yarıldı mı yarılmadı mı. Beklemeye başladılar. Gerçekten de biraz sonra Mekke dışından uzak yerlerden gelen kervanlardan bir tanesi geldi. Merakla sordular. Daha onlar cevap vermeden gözlerindeki hayretten Şüphelendiler. Kekeleyerek diyordu o kervandakiler. Biz de sadece kendimiz gördük sannetmiştik. O ayın ikiye yarıldığını siz de mi gördünüz? Ve böylece birçok insan o zamanki teknoloji haberleşme şimdiki gibi değildi. Anında canlı yayında verilmiyordu bir şeyler. Aylar geçti. Dünyanın birçok yerinden gelen insanlar, Mekke'ye ticaret için gelenler vesaire aynı şeyi konuştular. Aynı zamandaydı. O ay ikiye ayrılmıştı. Daha sonra da hiç sanki ayrılmamış gibi tekrar birbirine yapıştı. Burada sizi biraz daha heyecanlandıracak bir şey söyleyeyim. NASA bildiğiniz gibi Amerikan Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Uzay İstasyonu vesaire falan denilen bir kurumu. Bunun 79 yılında net bir şekilde o zaman siyah beyaz olan bazı ay görüntüleri vardı. Ayın yukarıdan aşağıya doğru çizgi şeklinde inen sanki daha sonra lehimlenmiş gibi bir görüntüsü vardı. Bu çok konuşuldu. Bu görüntünün büyük bir bölümü bende mevcut. Bunu saklamıştım. Çok çok çok önce daha internet yeni yeni başladığı zamanlarda bunun fotoğrafını çekmiştik. Daha sonra internetten birileri bunu almış, kopyalamışlar, bayağı bir yayılmış. Şu anda mesela arama motorlarına girdiğiniz zaman bunun belli şeyleri görünüyor. Bazıları montaj diyor vesaire diyor. Lakin en son yapılan araştırmalarda bilim adamları bile hayret içinde kaldı. Bildiğiniz Lehimlenmiş bir iki parça varmış gibi yukarıdan aşağı kocaman bir çizgi iniyor. Etrafta dağ yok, orada su yok, ova yok, patika yok. Bu çizik nedir? Hala anlam verilememiş. Allahu Teala en doğrusunu bilir ama acizane düşüneceğim şu. Nasıl ki bundan önce, diyelim ki 50 sene önce biri cep telefonundan bahsetseydi, "Neden bahsediyorsun sen?" diye çektik? Veya tomografiden MR'dan bahsetse, bazı ışınlarla bir çocuğun anne karnındaki görüntüleri görünecek, burnu kaşı görünecek deseler, yüz sene önce insana gülerlerdi, yeni yeni bilimsel çalışmalar oluyor, Allahu Alem düşünüyorum ki, belki bundan bir zaman sonra, şu an olur mu canım öyle bir şey dediğimiz şeyler gerçek olabilir. Kim bilir? En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Bir de hurma mevzusu vardır, sizin mesajlarınıza geçmeden evvel, onu da anlatabilir miyim? Yanına bir gün Efendimizin, buyurun, sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevi geldi. Bedevi neydi? Çölde yaşayan insanlar. Ne zaman geldi bu zat? İslam'ın ilk tebliğ edildiği yıllarda. Çok fazla Müslüman nüfusu yok. Herkes geliyor, bir soru soruyor. Ne kadar mutlu insanlar, nasipli insanlar. Soruyu kime soruyor? Ona buna değil, direkt kaynaktan soruyor. Her neyse, o bedevi geldi, dedi ki: "Ben de sana bir soru soracağım." "Sorun," buyurdu. "Senin dedi, Allah Resulü olduğunun delili nedir?" Baktı ki efendimiz Aleyhisselam birçok şeyi anlayacak durumda değil. Ve daha yeni yeni İslam yayılıyor. Şöyle karşıda hurma ağaçları vardı. Dedi ki, hurma ağacından şu gördüğün salkım var ya, evet, onu çağırayım. Allah'ın izniyle o hurma ağacı, o salkım, benim Allahu Teala'nın elçisi olduğuma şehadet edecektir, dedi. Ve dalı çağırdılar. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Salkım ağaçtan inmeye başladı, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına düştü ve konuştu, Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Sonra kendisine, haydi yerine dön buyurunca, salkım hiç düşmemiş gibi yerine döndü ve eski yerine kaynadı. İşte bu bedevi o manzara karşısında derhal Müslüman oldu. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifti bu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bu kadar mucizeler gösteriliyor vesaire sizin aklınıza geliyordur ama bir yerden tekrarlamak istiyorum. Kendisi isteseydi, karnına taş bağlar mıydı açlıktan? Hendek savaşını lütfen hatırlayınız. İnsanlar açlıktan çok zor durumdaydılar. Bir yandan da hendek kazmaları gerekiyordu. Askere mukavemet etmek için. Ama tabii o açlıktan dolayı bazıları Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı aradılar. Kendi durumlarını biraz söyleyecekler, sitem edecekler. Efendim açız, bakın karnımıza aç olduğumuz için taş bağladık vesaire. Bir baktılar ki yok yerinde, nerededir acaba? Orada bir tanesi çalışıyor uzaktan. Bir baktılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toz içinde kalmış. Çalışıyor o da. Efendim niye böyle yaptınız? Siz rahatsız olmayın. Ben de dedi sizlerle beraber bu hayırdan nasibimi almak isterim. Efendim dediler bizim bir maruzatımız var. Nedir? Malumunuz yiyecek bir şey yok. Sıcak bir yandan biz de burada sınırlı imkanlarla bu hendeyi çukurları kazmaya çalışıyoruz. ''Gördüğünüz gibi karınlarımıza dedi birer taş bağladık ki karnımız içeri doğru göçmesin daha da aç olduğumuzu kaslarımızdan. Efendim bir yük olsun çekmeyelim neyse taş bağladıklarını söyledi. Gösterdiler hatta görüyor musunuz?'' deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da tebessüm buyurdular. Mübarek kıyafetini biraz yukarı kaldırdılar. Baktılar ki iki tane taş var. İki taş. Öyle bir zatı muhterem, Allahu Teala'nın izniyle ne istiyorsan yapılacak denmiş kendisine. Taif'te taşlanmış, kendisine hakaretler edilmiş, sırf İslamiyet'i onlara anlatmak, kurtuluşlarına vesile olmak için gitmiş, Zeyd radıyallahu anh'la beraber taşlamışlar, delileri toplamışlar, hakaretler, hakaretler. En son dinlenmek için bir ağacın gölgesinde mübarek yüzünden kanlar damlıyor. Kıyafeti yırtılmış. Cebrail aleyhisselam geldi. Allahu Teala'nın selamı var. Selam ona aittir. Buyurdu. Rabbim celle celaluhu dağların emiri olan meleğe emir verdi. Eğer sen seni şu an kovan, dışlayan o Taifliler var ya İstersen onları yerle bir edecek, ne istersen Rabbin Celle Celaluhu verecek istemedi. İsteseydi, bana bunları yaptılar, onların da sonu bu olsun diyemez miydi, demedi. Onlar bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı. Aç bıraktılar, zulmettiler, haksızlık ettiler. Mekke'nin fethinde tır tır titremeye başladı hepsi. Eyvah dedi bizi mahvedecek şimdi. Ama yapmadı. Böyle bir zat aç kalmayabilirdi. Midesine taş bağlamayabilirdi. Hz. Ayşe annemiz radiyallahu anha anlatıyor ya. İki gün ardı ardına yemek yediğimiz bir gün olmadı evlilik hayatımızda. Bir gün yiyorsak bir gün bir şey bulamıyorduk. Dört gün sadece su ile hayatımıza devam ettiğimiz oldu. İsteseydi, istediği kebaplar, o zamanın zenginlerinin yediği şeyler olmaz mıydı? Olurdu ama bunu tercih etmedi. Çünkü o sıradan bir insan değildi. Bakalım sizler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyince aklınıza ne geliyor? Bir kardeşimiz Bayrampaşa'dan Mehmet, Aklıma sevgi geliyor demiş. Eyvallah kardeşim. Ümraniye'den Berivan Hanım kardeşimiz, aklıma gelen Kur'an-ı Kerim diyor. En büyük mucizesi. Teşekkür ederiz. Kapalı Çarşı'dan Furkan kardeşimiz, bir hadisi şerif paylaşmış, aslında bir kelime demiştik ama yazmış, benim aklıma Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan olmaz hadisi geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz mücadele etmesi geliyor demiş Gül kardeşimiz. Benim aklıma 18 bin alemin efendisi geliyor demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Benim aklıma diyor Selahattin kardeşimiz, hani diyor namazda tahiyat okuyoruz ya evet, Allah Celle Celaluhu ile geçen o sohbeti geçiyor aklıma demiş. Geliyor aklıma demiş eyvallah. Bir başka kardeşimiz, herkes diyor, başka kelimeyle aklına getirdi onu sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki kimin neye ihtiyacı varsa onun gönlüne öyle geliyor demiş. Teşekkür ederiz. Sebiha Yerköy hanım kardeşimiz Yozgat'tan yazmış. Benim diyor, tüm sıkıntılarım gidiyor ismini duyunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duyduğumda demiş. Allah razı olsun. Bir de bu sene haccımız çıktı diyor. Allah-u Teala'nın izniyle gitmek istiyoruz, duanızı bekliyorum. Esas sizin bize dua etmenizi lazım. Hayırla gidin inşallah, günahlarınızdan arının inşallah. Tertemiz olun oradan da hastalarımıza, tüm bakın ümmet zor durumda. Doğu Türkistan başta olmak üzere Yemen'i, Çeçenistan'ı, nereleri varsa ne olur? Oradan dua edin, oldu mu? İnşallah. Ümmetim değişi aklıma geliyor demiş bir kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güvenilir bir insan olması. Aklıma geliyor demiş. Teşekkürler. Sultan Gazi'den Ercan Denizhan kardeşim. Benim aklıma namaz geliyor demiş. Allah razı olsun. Yavrularımızı benim için öp. Bir başka kardeşimiz. Ayakları şişene kadar namaz kılması demiş. Ya sabahlara kadar. Allah razı olsun. Batman'dan. Kader hanım kardeşimiz yazmış. Allah razı olsun. Rüyada gördüklerinden başlamış. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Benim aklıma diyor, aşk geliyor. Güneşli'den hacı kardeşimiz, merhamet geliyor benim aklıma demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim, bu arada bir kardeşimizin önemli bir mesajı var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum ara vermeden önce. Biz doğru yoldan ayrılmamaktan ve ayrılıyor olmaktan korkmamız gerektiğinden bahsediyoruz ya. Bir kardeşimiz bir mesaj yolladı. Lütfen diyor, bu mesajımı okuyun, herkes ibret alsın. Tüm Halil İbrahim sofrası programının dinleyicileri demiş bir hanım kardeşimiz. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Abi rica etsem bu mesajı yayında okur musun? Herkes ibret alsın ki yanlışa düşmesin. Ben, evliyim, yaklaşık beş aydır Facebook'ta bir adamla tanıştım. Onunla konuşa konuşa sevmeye başladım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyordum ama bir türlü ayrılamıyordum. Üç gün önce bu konu üzerinde bir sohbetiniz oldu. Hiç sohbet dinlemeyecek bir ortamdaydım ama birden radyoyu açtım. ''Sizin sohbetinizi dinledim. Resmen içimi yazdınız. O sohbetinizden sonra o adamla ilişkimi kestim. Bir daha görüşmemek üzere.'' demiş. ''Allah razı olsun sizden. Binlerce insanın yuvasının kurtulmasına vesile oluyorsunuz. Çok şükür.'' demiş. Estağfurullah. Bu hanım kardeşimizi, erkek kardeşlerimize, her kardeşimize tekrarlıyorum. Bu kardeşimiz, bu hanım kardeşimiz ısrarla istediği için okudum. Bana gelen sadece bakın gelenden bahsediyorum. Çekinip de yazmayanlar vardır. İnanın yüzü geçmiştir. Hanım kardeşlerimizden gelen mesajlar bu şekilde. Bekarı var şey var. Abi şöyle bir yanlış yaptım, böyle bir yanlış yaptım. Ben de diyorum ki bana kızabilirsiniz. Benden nefret edebilirsiniz. Mideniz bile bulanabilir. Ama ben sizin için doğru bir şeyi söylemek durumundayım. Yarın ben de öleceğim. Ben de sonumun ne olacağını bilmiyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun aklıma getirmiş olduğu şeyi susup da konuşmazsam, bunun da vebali olur. Tekrar diyorum. Lütfen internetten uzak durunuz. Lütfen uzak durunuz. Birileriyle sohbet etmekten de uzak durunuz. Birilerinden bir şeyler beklemekten de uzak durunuz. Ben işim gereği, şu an burada bir sorumluluğum var. Birçok kardeşim mesaj yolluyor, sual ediyor, sıkıntılar ne yazıyor vesaire. İnanın bunları böyle nasıl size anlatayım? Vakitte bulamamama rağmen her bir kardeşime bir en azından cevap yazayım, bir şey yapayım diyorum artık yetişemiyorum. Böyle olduğu halde elhamdülillah herhangi bir yanlış yapmamaya çalıştığım halde vicdanen rahatsız hissediyorum. Neden vaktimi internette değerlendiriyorum? Günde bir saatte olsa diye. Yanlış anlamayın. Size darılmıyorum, kızmıyorum. Ama o bile bana şey geliyor. Belki yaptığım hayır inşallah ama neden bu kadar dolanıyorum? Lütfen siz uzak durmaya çalışın. Kocanız var. Hanımınız var. Her şeyi düzgün yapmaya çalışalım. Dünyada her şey olmuyor. Sizin de karşınızda böyle bir kişi var. İdare edeceğiz. Böyle bir hanımın var. İdare edeceğiz. Allah korusun. Hele hele ne olur Instagram'da şurada burada özellikle genç hanım kardeşlerime sesleniyorum. Boy boy resimlerinizi manken edasında pozlarınızı aşkla ilgili sevgiyle ilgili mesajlarınızdan artık bir kurtulun. Rica ediyorum. Evvela kendinizi teşhir etmeyin. Sapığın birisi dadanır. Duygusalsınız hanım kardeşlerim. Genç kızlar siz de dinleyin. Duygusalsınız. Benim on yaşında kızım var. Ben sizin abiniz veya kabul ederseniz bir amcanız, bir babanız olarak söylüyorum. Bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Sapığın biri bir dadanırsa, duygusal olduğunuz için bu sefer siz de A beni seviyor, çok güzel şeyi söyledi, aşık oldunuz. Arkadaşlar, o aşık olan insanların hallerini görüyorsunuz. Cinayetler birbirinden nefret ederek kurulan yuvalarda olmuyor. Hep aşık oldum, çok sevdim. Ne olur, ilk özelliğiniz, ilk yeriniz Allah olsun Celle Celaluhu. Kimsenin kulu kölesi olmayın. Kocanızında, karınızında, çocuğunuzunda, evinizinde, barkınızında, sülalenizinde hiçbir şeyin, hiçbir şeyin kulu kölesi olmayın. İlk sırada benim dinim var. İşine geliyorsa, evet seni seviyorum ama sen benim örtüme karışıyorsan güle güle. Daha evlenmeden benim dinimden sonra gelir her şey. Maalesef biz bunu çok yanlış yaptık. Çocuğumuzu başımızın tepesine koyduk. Üzülmesin, kırılmasın, incinmesin. ergenlik dönemi kötü geçmesin. Karımızı öyle, kocamız öyle. İnşallah bu hanım kardeşimizin mesajı bize ders olsun. Tanımadığınız insanlarda muhatap olmayın. Ve gizli yapmayın. Eğer hanımınızdan, kocanızdan gizli yapıyorsanız bir şeyi, zaten bu suç vicdanen rahatsız olun. Ama madem biriyle yazdınız, birine soru sormanız gerekti veya siz cevap verdiniz... Hanımınıza konuşun, kocanıza konuşun. Ben bunu yazdım, senin müsaaden var mı deyin. İnşallah. Allah korusun bizleri Celle Celali, Bir sürü sapık var, bir sürü ruh hastası var. Efendim, bir sürü dinsizi var, imansızı var. Allah korusun. Ne olur? Uzak durmaya çalışalım. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Ben sevgi diyor hanım kardeşimiz. Allah razı olsun. Yeni yılımıza sizin dualarınıza girdim. Ben zikretmeye başlayınca işim huzur buluyor demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Benim aklıma Allah Celle Celaluhu geliyor. Nasıl sevmiş ki alemleri yaratmış. Eyvallah. Teşekkürler. Mahmud Dumlu Pınar yazıyor. Benim aklıma sünnet geliyor. Sünnet-i seniyyesini eksiksiz yaşayan Mahmud Efendi Hazretleri geliyor demiş Kuddisesir Ruhu. Teşekkür ediyoruz. Benim aklıma vefat ederken ümmeti, ümmeti demesi, onu düşünmesi geçiyor. Son nefesinde dahi kendinden vazgeçen bir peygamber geliyor demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Benim aklıma diyor kardeşimiz, çok ve çok mutlu oluyorum demiş efendim. Yok, ben Efendimiz'i anınca çok ve çok mutlu oluyorum, dua eder, dua beklerim demiş Allah razı olsun. Efendim, kainatı yaratmazdım sözünün muhteşemliği muhataplığı aklıma geliyor. Neydi o? Levla değil mi? Evet. Sen olmazsaydın Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Hayran olmamak ne mümkün diyor Yasemin Hanım kardeşimiz. Kahramanmaraş Avşin'den mesajımız var. Benim aklıma dünya ve ahirette sonsuz mutluluk geliyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir başkasıyla devam edelim. Hazır yolculuğumuza hızlı bir şekilde başladık, gidiyoruz, pür dikkat. Hazır ortamda değişmeden ruh halimiz, bir örnek daha vermeye çalışayım. Değerli kardeşlerim, Umeyir bin Vehb'in oğlu, Vehb aynı isimli, Bedir'de Müslümanlara esir düşmüş o zaman. Bakın başına neler gelecek. Umeyr, Kureyş müşriklerinin en akıllarından biliniyor ve en böyle derler ya günümüzde yiğit insanlarından, delikanlı dediklerinden. Mekke'de çok eziyetler etti Müslümanlara, acayip eziyetler etti. Neyse bir gün Umeyr, Kâbe'nin Hicr kısmında, Saffan bin Ümeyye ile oturuyor, Bedir'de o mağlubiyeti konuşuyorlar, Bedir'de öldürülenleri konuşuyorlar. Saffan dedi ki bir ara, vallahi dedi, onlar bu hale geldikten sonra bizim hayatta olmamızın, yaşamamızın bir önemi yok, manası yok. Umeyr dedi ki onu destekleyerek, sen dedi vallahi doğru söyledin. Eğer dedi, borcum ve benden sonra açlıktan ölmelerinden korktuğum şu evladım, çoluk çocuğum olmasaydı ben muhakkak gider o Muhammed'i öldürürdüm dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sonra devam etti dedi ki, benim için dedi onların kabul edeceği bir bahane de var. Ben dedi esir olan oğlum için geldim derim. Bak şimdi, esir olan oğlum için geldim derim onları, kandırırım. Duyduğuma göre o çarşılara çıkıp dolaşırmış dedi. Umeyr'in bu sözleri Safvan'ı sevindirdi. Yani plan şu, sen öldür, tamam mı ben senin... Çoluğuna, çocuğuna bakacağım, kendi çocuğumla birlikte sağ oldukları müddetçe en güzel şekilde ağırlayacağım. Sen yeter ki onu öldür dedi Aleyhisselatu vesselam. Neyse Umeyr kılıcını iyice bir biledi ve kılıcının ucuna zehir koydurdu böyle. Daha kısa bir ölüm olsun diye sözde. Neyse o saffan da iş ortağı da bineğini hazırlattı yolluğunu hazırlattı. Umeyr, Medine'ye gelip mescidin kapısında durdu. Maksat ne? Efendimiz aleyhisselamı öldürecek göğe. Devesini bağladı, kılıcını kuşandı. Hazreti Ömer radiyallahu An kül yutar mı? Hemen, bu dedi Allah'ın düşmanı Umeyirdir. Vallahi dedi bu adam buraya şer için gelmiştir. Hazreti Ömer radiyallahu An deyip geçmeyin. Ayetlerin inmesine vesile olan bir zaattır. Öyle dedi. Bu dedi bu adam şer için geldi buraya. Aramızı bozan dedi, Bedürgün'ü Kureyşliler için sayımızı tahmin eden bu adam değil miydi? Yanına girdi Efendimizin. Ya Resulallah dedi aleyhissalatü vesselam. Şu dedi Allah düşmanı Umeyr. Şimdi kılıcını kuşanmış gelmiş buraya. Onu benim yanıma gönder buyurdular. Şaşırdı Ömer radıyallahu an, ama Emir içeri. ''Gel'' dedi. Umer'in boynundaki kılıcın kayışını sımsıkı tuttu. Ensardan yanında bulunan kişilere dedi ki, ''Bakın, Efendimiz aleyhisselamın yanına girin oturun ve kendisini bu pis heriften koruyun. Çünkü o güvenilir bir kimse değil, tamam mı?'' dedi. ''Onu biraz böyle yaka paça tutuyor ya.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. ''Ey Ömer, onu serbest bırak.'' Sen de ey Umeyir, bana yaklaş buyurdular. Yaklaştı Umeyr. Niçin geldin buyurunca, Şey dedi, esir aldığınız oğlum için geldim. Öyle diyecekti ya, onun hakkında ihsanda bulunun. Ben bunun için geldim dedi. Efendimiz aleyhisselam, Öyleyse buyurdu, şu kılıcın boynunda ne işi var? Umeyir. Allah dedi, kılıçların belasını versin. Onların bize ne faydası oldu ki? Yani yalan attı. Bir daha sordu. Bana doğru söyle. Sen buraya niçin geldin Umayir? Yine, e, ben başka bir şey için değil dedim ya. Sadece dedi elinizde olan oğlum için geldim. Oğlumu çok özledim falan. Senin hicirde Safvan'a koştuğun şart neydi? diye sorunca, Kıpkırmızı oldu Umayr. Senin hicirde safana koştuğun şart neydi? Allah Allah! Nereden bildi bunu? Şey dedi, ben ona ne şart koştum ki? Kelimesi kelimesine konuştu Efendimiz Aleyhisselam. Ben şehadet ederim ki sen şöyle şöyle dedin, böyle böyle dedin. Hepsini anlattı. Sonra dedi ki, Allah yapacağın işle senin arana girdi. Sana böyle mani oldu buyurdu. Bunun üzerine umeyir, bu mucize karşısında ben dedi artık sana inanıyorum. Sen Allahu Teala'nın peygamberisin. Şehadet getirdi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam, kardeşinize dedi dinini iyice anlatın, Kur'an öğretin. Eserini de serbest bırakın. Tüm emirler yapıldı. Umeyr radıyallahu an, Ya Resulallah dedi. Ben Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan ve eskiden Müslümanlara şiddetle işkence yapan ve bundan mutlu olan bir adamdım. Müsaade edin de Mekke'ye gidip müşrikleri Allah'a ve Resulüne davet edeyim. Belki Allah onlara hidayet nasip eder. İzin verdiler. Bu esnada Saffan bin Ümeyye, tabi olup bitenden habersiz, neredeyse dans ediyor. Mekkeli müşriklere diyor ki, ''Siz benim sevincimi soruyorsunuz, niye zıplayıyorum diye, niye mutlu oluyorum diye.'' Birkaç gün içinde diyor, öyle güzel bir haber gelecek ki, siz de benim gibi yerinizde duramayacaksınız. Öyle bir haber gelecek ki, o Bedir'de yaşadığımız acıları bize unutturacak.'' Herkesden soruyor, Umeyr'i bekliyor ya, bir kafile geliyor, soruyor gördün mü? Yok. Bir başkası geliyor, gördün mü? Yok. Nihayet bir süvari yanına geliyor. Ne diyecekseniz söyleyin, söyleyemiyorlar. Söylesenize ne oldu? Umeyr var ya, evet, o Müslüman oldu. Müslüman mı oldu? Evet, bu haberi alıyor. Umeyr radiyallahu anh oldu bak şimdi. Dağancı Ümeyrdi. Radiyallahu anh demiyorduk. Mekke'ye geldi, insanları İslam'a davet etmeye başladı. O kadar gayret sarf etti ki, Kur'an'ı hemen öğreni verdi vesaire. Onun vesilesiyle birçok insan Müslüman oldu. Sonunda bir gün Kabe'nin yanında Safvan bin Umeyye ile karşılaştı. Ona "Sen büyüklerimizden birisin." Bizim taşlara taptığımızı ve onlar için kurban kestiğimizi görmüyor musun? Bu mudur din? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed buyurun sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Saffan ona bir kelime söyleyemedi, öylece suslu kaldı ama daha sonra Saffan da radiyallahu anh oldu. Mekke'nin fethedilmesinden sonra işte böyle bir mucize de gerçekleşti. İnsanların aklına gelenler de Allahu Teala tarafından kendisine böyle anlatılıyordu. Güzel ahlak geliyor demiş bir kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Benim aklıma emanet bıraktığı Kur'an-ı Kerim geliyor. Ehlibeyt geliyor demiş. Teşekkürler. Ahmet Demirel Topçular'dan, ona da selamlarımızı iletelim unutmadan, efendim, yeni evlenmiş, hayırlı bir evlilik olsun inşallah kardeşim. Dua etmeyi unutmayalım. Sağ kardeşim. Abi hayırlı yayınlar. Dün anaannem vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Adı Zennure, dinleyicilerden dua istiyorum. Yasin-i Şerif okuyan olursa Allah razı olsun demiş. Okuyabilenler, bu... Anneannemiz için, tüm ölmüşlerimiz için okusunlar. Biz de şimdi reklam arasına gireceğiz ya, bir Fatiha-i Şerife üç ihlas hediye eyleyelim oldu mu? Bakarsınız başka bir yayında İbrahim soyda nereden vefat etmiştir, Ahmet vefat etmiştir, bilmem ne vefat etmiştir denir. Veya birisi bir şey söyler, belki bizim de arkamızdan birileri dua eder. Duayı unutmayalım, niyetimizi alalım. Sizin de başınız sağ olsun kardeşim. Bağcılar'dan Ömer benim aklıma cennete giden yol geliyor demiş. Teşekkürler. Efendim, bir kardeşimiz ben diyor 15 yıl önce zatını gördüm. Bir söz vermiştim. 15 sene geçti bu rüyayı unutmadım diyor. Ne zaman hatırlasam gözlerim doluyor demiş eyvallah. Benim aklıma o olmasaydı biz olmazdık geliyor demiş. Asiye Hanım kardeşimiz ve karnını açlıktan taş bağlayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Zonguldak'tan selamlar, benim aklıma İslam'ı yaymak için çektiği çileler geliyor demiş. Teşekkürler, biz ne yapıyoruz Allah için, onun dini için? Ne çile çektik soruyorum kendime demiş. Eyvallah kardeşim. Vay vay vay. Bir Yasin okuyacakmış bak kardeşimiz, vefat eden anneannemiz için. Allah razı olsun. Okuyalım. Sayılarını Allah'u Teala bilir. İnşallah. Evet, arkadaşlarım da oradan işaret ediyorlar. Abi vakit doldu diye. Peki, vakit doldu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aktarmak, paylaşmak istediklerimden sonuncusunu en azından anlatmaya çalışayım. Sonra inşallah devam ederiz. Bir de şu... Ağaçlar itaat ediyordu kendisine. Kim anlatıyor bunu? Cabir bin Abdullah radiyallahu an Bir gün oturuyorduk diyor. Derken bir yere gitmemiz gerekti. Yürümeye başladık. Geniş bir vadiye doğru indik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazayı hacet yani tuvaleti ihtiyacını karşılamak üzere bir yere gitti. Ben de arkasından bir su kabıyla takip ettim. Etrafa bakındılar fakat arkasına gizlenebileceği bir şey bulamayınca, vadinin kenarında iki ağaç gözüne erişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlardan birinin yanına giderek dallarından birini tuttu ve ''Allah'ın izniyle bana boyun ey'' buyurdu. Ağaç, burnu gemli deve gibi Efendimiz Aleyhisselam'a ram olup eğildi. Öteki ağaca da gidip aynı şekilde dallarından birinden tuttu Aynı şeyi buyurdu, ikisinin ortasına varınca aralarını birleştirdi. Allah'ın izniyle benim üzerime kapanın buyurdu, hemen üzerine kapandılar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, benim yakınlığında olduğumu hissederse daha ileriye gider diye korkarak, hızla koşup oradan uzaklaştım. Bir yere oturup kendi kendime düşünmeye başladım. Gözüm hafifçe yana kayınca, Birden efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın geldiğini gördüm. O iki ağaçta birbirinden ayrılmış ve her biri gövdesinin üzerine doğrulmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellemin bir an durakladığını gördüm. Başıyla sağa sola işaret etti. Sonra bana doğru yürüdü. Yanıma gelince "Ey Cabir, durduğum yeri sen gördün mü?" deyince utanarak "Evet ya Resulallah." dedim. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ümmet, ümmet, ümmet. Siz de biz de o ümmetin bir ferdiyiz. Günahkar olsak da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e layık bir ümmet olmak ümidiyle. Zeytinburnundan Masar kardeşimiz, aklıma güzel ahlak geliyor demiş. Bir başka kardeşimiz. O'na layık ümmet olabilmek geliyor demiş. Allah razı olsun. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonundayız. isyan ettik, farkındayım. Affola. Gönlünüzde birkaç dakika da olsa okyanusta bir damla örneği veriyorum size. Bir faydamız da olduysa, hatırlattıysak ne mutlu bize. Yarın Aynı saatte buluşmak ümidiyle, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a ısmarladık.